Ortalık yer kuşaklar <türk> arası yani. bir telefon hasbi hali. Hazırlayan ve sunanlar Serhanada ve Sarp Keskiner. Sarp, nasılsın görüşmeyle? Sağ olun hocam, siz nasılsınız? Gayet iyi, gayet iyi. Hep biz yerlerle başlıyoruz. Ortalık yerlerle. Ee, bilmiyorum nerelerdeydin ama kulağıma geldiğine göre bir balık konusu geçiyor bir yerlerde. ...balık demek, deniz demek... E, ...sasalı mı sizin oralarda? Oralarda mıydın yoksa? Evet evet. Herhalde beni orada görmüşler de size haber uçurmuşlar. Evet. Ragıp Paşa yanına giden yolda. Bu yol nereye gidiyor acaba? Buradan nereye kadar gidiyor? Hep benim kafamda şey vardı. Küçüklüğümden beri. Acaba bu kıyı takip etsem burası nereye gider? Yani, evet. iyi tamam bu biz Körfez'in ortasındayız, içindeyiz ama... ...acaba bu kıyı beni nereye götürür? O devam ediyor geçen de e, uçakla dönerken yukarıdan böyle kuş bakışı sorumun cevabını etraflıca görme şansım oldu. Nereye gittiğini gördüm. Tabii Ragıp Paşa Dalyan'ı bayağı da ilginç görünüyor dışarıdan evet. ama bak, yukarıdan bakınca daha e, anlaşılır bir e, dalyan rengi ha. veriyor değil mi? Hemzi böyle o hayallerimin beni foça'ya götüreceğini gördüm. O da çok heyecan verici. Ha da durup dururken hiç fena değil. Evet, e, o zaman ne konuşacağız bugün? Tuz. Dünyanın tuzu. Ragıp Paşa Dalyan'ı tabii bir sürü şeyi çağrıştırıyor ama tuz denince benim aklıma bu sabah düşünürken e, dünyanın tuzu geldi. Salt of the Earth, Rolling Stones'un bir parçası. İlerleyen dakikalarda dinleriz diye tahmin ediyorum. Ne güzel. Ragıp Paşa Dalyan'ı sizin aklınıza ne getirdi? Ee, Sen oralara gidince e, bir de üzerine tuzu ekleyince bir anda yakın zamanda okumaya başladığım e, Ahmet Büke'nin Deli İbrahim Divanı e, neredeyse bütün romandaki anlatının e, buharlaştığı bir anda e, tuzu kaldı aklımda. E, çünkü anlatı e, baya yaman, yaman bir anlatı. E, Göndermeleriyle, satır arasındaki şeyleriyle yani e, anlatıcılık geleneğinin e, sürdürülmesi anlamında da bence güzel. E, ve e, bir anda aklıma e, o geldi. Çağrışım olarak e, Deli İbram Divanı geldi. E, ve de e, romanlardaki bu tarihle harmanlayarak e, odayı geriye doğru kurgulamak meselesi anlamında da güzel bir örnek galiba. Salt of the Earth. Tekrar olup çocukluğuma götürüyorduk. Çiroz, cemaatisi partilerinin değişmez mezelerinden biri. İşte onu almaya, Kaluca gitmek, karşı yakaya. Ee, sonra oyun oynarken dostanlının işte kovalık yerlerinde çalışıyorduk. E, böyle hevenk hevenk yerden deniz bölgelerinin, deniz fosillerinin püskürdüğü bomboş arazilerde zeminin tuzla kaplı olması nasıl Çocuk... sinsi bir şeydir değil evet. mi o böyle gözünle görürsün ama kendisi orada mıdır değil midir ama her yeri de işgal etmiştir. İlk yaptığım şey şu olmuş böyle parmağımı ıslattım tadına baktım o bataklıktaki tuzun ve şeyi düşündüm yani tuz sofrada olması gereken bir şey değil mi? Burada ne arıyor? Çok küçük tabii. <gülüyor> Aa, güzel sonra e, ölmüş olan balıklar o evet. toprak zeminin, tuzlu zeminin üzerinde o. onun tekrar işte hafızada çiroza bağlanıyor olması acaba biz ölü balık mı yiyoruz sorusu son sonra güneşte kurumuş bataklıkta böyle zeminde kurumuş balık mı? garum Görüm sosu. Değil ya, mi? Evet, evet, evet. evet. Ne kadar? Hani bugün dünya halklarının hala fakir mutfağını çeşitlendirmede başrol oynayan en kadim soslardan biri binlerce yıllık tarihi var. Ee, şaşmaz bir şekilde e, galiba dünyanın e, yarı aydınlık zamanlardan itibaren en e, değerli madeni, ...cevheri tuz. Ee, hep aklıma şey geliyor... ...bunu konuşurken... ...Venedik'te... E, ...Tadoando'nun yaptığı... E, ...ve de... ...meşhur Fransız... E, ...iş adamı... E, ...büyük iş adamı... ...Pinon'un müzesinin... ...bulunduğu yer tuz gümrüğü. Tuz gümrüğü... ...yani öyle biliniyor... E, ...bazen gümrük burnu da deniyor çünkü... İki kanalın arasında, Cüdekka kanalıyla büyük kanalın arasında ama tuz gümrünün binalarının olduğu yer. Başlı başına e, Venedik'in zenginliğinde önemli olan bir şey Ve tabi bundan da öte tuz şehirleri var. Salzburg, Mozart, Tuna'nın tuz trafiğini yöneten ve korkunç bir ürkütücü bir zenginliği taşımış olan bir şehir. Viyana'nın o ağırlığının yanında o nehir şehri olarak zazmık. E orada da bitmiyor Tuzgölü şehri var Amerika'da. Salt Lake City. Evet. Dolayısıyla şehre adını vermesi sadece bir göl, bir tuzla değil yani. Çünkü bugün biraz çaresiz, kimsesiz yerler gibi tuzlalar. Tuz çünkü işte kolesterol yapıyor falan böyle şeyler var. Ama tuz saklıyor. Başka işler yapıyor. Yani ille de senin bildiğin çocukluktaki gibi tuzlukta olması şart değil. Hani bir laf var ya tuzluk gibi durma. <gülüyor> Boş duran şeyler için aslında sayısız deyim de var ama tuzdalar içlerinde birkaç tane flamingo falan olmasa çaresiz yerler etrafımızda. Oysa... E Orta Asya'dan gelen Türkleri de düşünürsen yani eti de saklayan hayatı da biraz bazen içinde saklayan ama evet. ölüyü de korkmaktan kurtaran bir şey aslında yani. evet, içine sakladığı her şeyi muhafaza eden e, bir materyal evet. e, seyyahların denizcilerin gıdayı e, uzun zaman yanlarında saklamasına yardımcı olan baş dostlardan bir tanesi evet. Demek mi Kilallerin en önemli unsuru? Ee, yani göçün galiba suyla beraber en önemli yoldaşı. Vazgeçilmez e, bir şey. Ve bugünkü değeri nerelere düştü? Ben bilmiyorum dünyada hala aranan bir malzeme mi yoksa kaçılan bir malzeme mi? Ne kadar kullanılıyor çünkü pek çok ülkede e, gene eti bozarak biraz ama tadını da vererek saplamak için pek çok yerde kullanılıyor tam pastırma yazındayız program ona denk geldi evet evet o da o da e, bence Türkiye'nin e, somut ama somut olmayan miras olarak e, ve e, on ona sahip çıkan e, halkların yaşadığı ülkelerle birlikte UNESCO listesine yazdırabileceği şeylerden bir tanesi. Kesinlikle. Ee, bir de bu tuzun, hani herkesin hafızasındaki yeri tabii ki işte az önce verdiğimiz örnek üstünden farklı ama şey hikaye de geldi benim aklıma bir yandan, kendi çocukluğumdan yola çıktım, başka bir arkadaşımın çocukluğu anlattığı bir hikaye geldi aklıma. Ayvalıklı bir aile, ee, sarımsaklıya girerken küçük bir tuzla vardır ya. Evet. Şimdi abi kardeş e, yolda giderlerken çekişiyorlar. E, abi daha büyük yaş olarak abi şeyi gösteriyor sarımsaklı denizine. Burası benim denizim diyor. Ee, küçük kız da ağlamaya başlıyor bunun üzerine annesi de teselli olarak diyor ki o küçük tuzlayı gösterip burası da senin denizin olsun diyor. <gülüyor> hala geçerken hep böyle oluyor. burası işte benim denizime geldik. Benim denizim, senin denizin. Bizim denizimiz. Mare Nostra'nın vaziyetine evet. kadar getiriyor. Evet. E tabi zaten Tuzla da denizden kazanılmış bir şey. Bir değer aslında. Ve belki de dünyadaki en eski teknolojilerden bir tanesi. Onun için de hakkında saymakla bitmez dil oyunları var. işte dediğimiz gibi şehirler var. Ama bugün yani soframızdaki yeri öküzümüzden sonra mı geliyor bilmiyorum ama fonetik olarak da böyle bir takım özellikle meyhanelerde gürültülü meyhanelerde sıkıntıya da yol açabiliyor eğer eksikliği hissediliyorsa işaret edip bağırıyorsunuz garsona tuz diye ya size buz ya da muz getirebiliyor. Böyle <gülüyor> durumlar da olabiliyor. Tuz'un e, siyaseten koktuğu ülkelerin de deniz kıyısında olması çoğunlukla enteresan değil mi? Evet, ama hangi denizler olduğuna da bakmak lazım tabii ki. Yani e, ben Akdeniz'i biraz kenarda tutuyorum çünkü e, başına gelenlerin bitmeyeceği bir deniz olarak belki düşünmemiz lazım. Sizin e, İzmir Kültür Platformu girişiminin yıldığı için yazdığınız bir yazı vardı. Akdeniz'i yeniden düşünmek üstüne hmm. e, yaşanan bu korkunç göç, yerinden edilme, yerini kaybetme e, üzerine bir makaleydi e, ve bundan sonra Akdeniz'in kültür, Akdeniz havzasının kültürel dünyasına bunlardan bağımsız bakılamayacağını, söylemiştiniz ve Akdeniz tasavvurunun yenilenmesi gerektiğine önermiştiniz üstünden de sanırım 3-4 yıl geçti aşağı yukarı. geçmişti. bugün o yazıyı güncellemek isteseyiz nasıl güncellerdiniz ya da günceller miydiniz Vallahi şöyle söylemek lazım yani en son Mısır'da olan şeyleri açıkladığını da dinlemiştim insan haklarına karşı saldırıları vesaire. Galiba bu Akdeniz dünyanın başka yerlerine ve özellikle Kuzey'e ve Avrupa'ya gitgide daha fazla bulaşıyor. Akdeniz ne ifade ediyorsa denizi konuşmuyoruz, bir havza olarak Akdeniz'i konuşmuyoruz. Akdeniz koskocaman bir dünya, yani sadece kültürün kendisi de değil... Ve bu gitgide daha fazla bulaşıyor. Ee, ne bileyim ben İstanbul'da insanlar e, Suriye lokantası arıyorlar şimdi. Ee, i̇yi de yapıyorlar bence. Ee, ve bu bulaşma acaba nereye kadar e, bir e, melezleşme yaratacak onu birlikte göreceğiz. Benim burada verdiğim olağanüstü bir örnek var İzmir üzerinden. Bu yeni değil, onu anlatmaya çalışıyorum. Tabii, tabii. tabii. Biraz Akdeniz'e bulaşmış, aile kökeni olanlarda bu gitgeller, işte benimkilerin başından gelenler sizin taraf vesaire. Bu tip tükenmek bilmeyen hareketlilik şimdi bütün dünyaya doğru kaymaya başladı. değişik kaplar veya kum saatinde. Benim de sevdiğim bir örnek var metaforik olarak da çok güzel sergisini yaptığım Etel Adnan'ın annesi 5 kardeş 3 oğlan 2 kız İzmir 9 Eylül'den sonra tekrar Türkiye'nin bir parçası oldu, olduğu zamanda bu 5 kardeş Akdeniz'e saçılıyorlar 3 oğlan yanlış hatırlamıyorsam Larnaka İskenderiye ve selaniye Ete'nin annesi, üstelik Müslüman olan kocasıyla ortodoks haline bakmadan Beyrut'a, öbür kız kardeşi de Cenova'ya ışınlanıyor. Yani İzmir sönmekte olan bir güneşmiş, bakmakta olan diyelim, sözün meclisten dışarı ve ışınları böyle yayılıyor e, gibi e, Akdeniz'in daha ziyade güneyine ama beş bir tarafına aslında. E, bugün daha ...başka şeyler oluyor. Yani... ...tek yön bileti olanlar diyorum ben ona. Onlar... E, ...daha ziyade... ...kuzeye ve batıya... ...doğru hareket ediyorlar. Galiba dünya nüfusunun yüzde... ...iki buçuğuna filan denk geldi. E, bu böyle... ...kolay baş edilebilecek... ...bir durum değil. Yani öyle kamplara tıkarak... E, tabii, işte tabii. yerlerde şey yaparak falan ...başa çıkılacak... E, ...dünyaya bakışımızı... Ve gelecek beklentilerimizi gözden geçirme zamanı galiba.